Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Lezi alleme bil kalem Ve sallallahu ala rasulihi seyyidina muhammedin ve sellem ve ba'd Bu sabah Rü'yetullah ahirette ahiret gözüyle Müslümanlar Ruyetullah'a müşerref olacaklar onu müşerref inceleyeceğiz, dahil edeceğiz inşallah. Ru'yetullah ve diğer konular. Yani benzeri konular. Bunlarda Ehl-i Sünnetle bugün Vahabilik dediğimiz anlayış arasında esasla bir fark var. Yani onlar bu konuları Allah Teala'yı varla fani olan bir varla benzetecek kadar ileri gidiyorlar. Yadullah derken Er-Rahmanu Ar alel arş isteva derken ma Fe-eyne ma tuvellu fe-semme Allah. Yani Cenab-ı Hakk'ın yüzü arş, arşa istiva etmesi gibi ayet-i kerimeleri Yadullahi fevka eydihim Allah'ın eli işte geçiyor ayet-i kerimede Onları bizzat Malum anlamlarında anlıyorlar. Malum anlamda anladığınız zaman Allah Teala'ya bir varlığın suretini, şeklini vermiş oluyorsunuz. Ki İmam Gazali Rahimullah İlcamul Avam'da bunun bir anlamda putçuluk olduğunu söylüyor. Yani siz böyle bir şekil, böyle bir suret veriyorsunuz. Peki o zaman ne yapmak lazım? Nasıl anlamak lazım? Hadise bu noktaya nereden nasıl geldi? Ona şöyle ولا e, bir şekilde bakmış olalım. Sahabe-i kiram efendilerimizin nezih akideleri var. Onlar zamanında bu tür münakaşalar yok. Zaten müsaade etmiyorlardı. Efendimiz ve vesselam'ın talimatı var. La tefekkereu fi zatillah, tefekkereu fi alaillah. Allah Teala'nın nimetleri üzerinde tefekkür yapın ama zatı üzerine tefekkür yapmayın. O bahislere dalmayın. Fakat İslam coğrafyası genişledikçe dışarıdan gelenler var. O gelenlerin bir kısmı 4000 bin hadis uyduracak kadar İslam'ı yıkmaya, yok etmeye, parçalamaya kendini adamış zındıklar var gelenler içerisinde. Yani zahiren baktığınız zaman onların sarıklarını, cübbelerini görürsünüz ama bellerinde onların zünler var. Bir, bu şekilde gelenler var, yıkma adına gelenler var. Hakikaten Müslüman olanlar var ki bunlar çoğunlukta. Fakat bunların önceki dünyalarına ait soruları var, istifamları var. Bir Hristiyan, Müslüman olunca kendi dinine dair sorular, yaşam şekilleri onlarla birlikte geliyor. Neyi ne kadar atacak? Siz ona öğrettiğiniz ölçüde bundan muvaffak olacak ki bunlar da geliyorlar. Farisiler var, onlar Arapları yani böyle bir kabile olarak görmüşler, ciddiye almamışlar, siyaseten, iktisaden ciddiye almamışlar. Bir medeniyet yapısına sahip olduklarını bile kabul etmemişler, düşünmemişler. Şimdi bu Araplar onların devletini elinden aldı. Hazreti Ömer zamanında İran yerle bir oluyor radıyallahu anh. Onun için bunların Ömer Efendimiz'e ayrı bir kin ve öfkesi var. Yani Farisi marazına baktığınız zaman Ömer dediğiniz zaman onlarda böyle bir hareketlenme görürsünüz radıyallahu anh. Çünkü Ömer sistem kurandır. Ömer İslam'ın etrafındaki o batıla ait bütün bariyerleri bentleri yıkıp parçalayan isim yani şeriatın önünü açan adam Ömer radıyallahu anh efendimiz. Peki şimdi bu farisiyle İslam karşısında madde planda yenilince Müslüman olanlar var ama hakikatte mevcusu olduğu halde Müslüman olarak görünme mecburiyetinde olanlar var ki bunlar da kendi ideolokyalarıyla İslam'ın içine yıkma adına giriyorlar. İslam dünyasının batıyla tanışması var, batı düşüncesiyle, felsefesiyle tanışması var, tercüme faaliyetleri var ki işte o tercüme faaliyetleriyle eski Yunan'da İslam coğrafyasına geliyor. Onların teolojileri var. O teoloji e, felsefeciler e, vasıtasıyla İslam'a, yani İslam dünyasına giriyor, İslam dünyasında tanınıyor ama daha çok ilk yıllarda onu mutezile kullanıyor. Mutezile kullanırken, onunla mücadele ederken bir noktadan sonra onun içine batıyor önce karşı duruşu var fakat kendi esaslarını, ilkelerini doğru tayin etmeyince bir zaman sonra mutezileyi onun içinde yok olmuş halde görüyorsunuz. Peki müşebbehesi çıkıyor, Allah Teala'yı varlıklara benzetiyor, cisim verenler var mücessime, e, muaddıla var o da Allah Teala'nın sıfatlarını yok sayıyor. Peki siz burada hakikat mücadelesi veriyorsunuz. Sahabe-i kiram efendilerimizden gelen nezih bir akide var. O akideye göre tefviz, Allah'a havale ediyorsunuz. Yani yedullahi fevka idihim, ayet-i kerimesini alıyorsunuz. Diyorsunuz ki keyfiyetini bilmiyoruz ama Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Fakat dışarıdan o gelen teoloji var. Hint felsefesi var, İran düşüncesi var. Sizin caminizin, medeseninizin kapısında "Fayinema tuval luufethem mevcullah ayetini" okuyor adam diyor ki, ne demek Allah'ın yüzü? Ne demek "Yadullahi fukayedihime"? Ne demek "Ar Rahmanu alel arshisteva"? Anlat bakalım bu ayetleri. Eğer Allah bir yere oturuyorsa, oturmadan önce neredeydi? Arşa istiva ediyorsa. Eğer arş varsa, istiva varsa o zaman bunun sağı var, solu var, önü var, arkası var. Arş olmadan önce Allah neredeydi? Yani bütün bunlar Allah Teala'ya hades isnat ediyor. Peki böyle bir yerde insanların akideleri sallanıyor, parçalanıyor. Ne yapmanız lazım? Meydan yerine çıkıp hakikati müdafaa etmeniz gerekiyor. Fakat hakikati müdafaa ederken şeriat buna müsaade etmesi gerekiyor. İşte ikinci damar Kelamda ikinci damarı görüyorsunuz Ya da belki buna kelam diyebilirsiniz birindine akide ederseniz İmam Eşari'yi görüyorsunuz İmam Maturudi İmam Eşari, İmam Maturudi, İmam Tahavi Aynı dönemin alimleri Eşari'nin vefatı 324 İmam Maturudi 333 İmam Tahavi 321 Aynı dönemin adamları fakat Mısır'da bu kavgalar çok ileri derecede olmadığından İmam Tahavi'nin karşısında bu tür problem daha fazla yok. Ama e, Eşari zaten mutezilenin içinden geliyor. Bu acıları yaşamış, bu hafakanlar onu malûb etmiş, mahkum etmiş. İhve-i Selase, üç kardeş meselesinden dolayı artık bütünüyle mutezilenin, İslam'da sorun üretme merkezi olduğunu görmüş, ayrılmış, reddetmiş. İmam Maturidi zaten bunlarla boğuşuyor, mücadele ediyor. Dolayısıyla diyorlar ki, yani Rahman arşa istiva etti demek, hakimiyeti altına aldı. Allah yönetiyor demek, Yedullahi fevka eydihim demek, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin, e, ilcamında da söylediği gibi, esas olan, Allah'ı tenzih etmektir Beşere benzemekten Beşere ait Oluşlar, duruşlar, sıfatlar, fiiller Onlardan Cenab-ı Hakk'ı Tenzih etmek Münezzeh olduğunu söylemektir Akide bu Onun için orada İmam Gazali Yedi tane vasıf sayar Yani bunlar olmalı işte Tenzih edeceksiniz, takdis edeceksiniz Peki Şimdi bunu yapıyorlar Nasıl yapıyorlar? Diyorlar ki evet elin şu anlamı var yani et var deri var kemik var biz buna et diyoruz ee, el diyoruz buna el diyoruz fakat Allah Teala'nın insan gibi eli olursa o zaman insana benzemiş oluyor yani haşa put gibi bir varlık ortaya çıkıyor nasıl eli var nereye gider bu eli buradaysa Allah her yerdedir diyoruz değil mi yani Kur'an-ı Kerim bütününde bunu anlamanız lazım madem ki Cenab-ı Hak her yerde o zaman bu el buradaysa burada nasıl olacak bakıyoruz şimdi Arapçaya o lugata bakıyoruz şeriat da buna müsaade edecek ne diyorsunuz El belde tu fi yedil emir efendim falan belde hükümdarın elinde avucunda değil nerede tasarrufunda o zaman yedullahifauka <gülüyor> edihim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de ashabıyla beraber sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulüne biat ediyorlar. لَقَدْ رَضِيَ anil muminin الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Yani innenllezîne yubayi'unake innemâ yubayi'unallah yedullahi faukaydihim. Dolayısıyla gökten gelen bir el yok. Sema'nın kapısı açılıyor. Haşa Allah Teala'nın eli geliyor. Onların eli üzerinde böyle bir el yok. Var mı rivayetlerde? O zaman nedir bu? Sekinet de geliyorsa bu biattan sonra Hayber'in kapılarını orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat eden 1400 kişi açıyorsa açtıysa burada manevi bir durum var. Manevi bir tasarruf var. Allah'ın kuvveti demek kudreti deme Çünkü siz elle kaldırıyorsunuz şimdi bunu. Elle kaldırdınız. O halde el neye işaret ediyor? Güce kuvvete işaret ediyor. Yani يَدُ اللّٰهِ فَوْقَيْد۪يهِمْ Allah Teala'nın kuvveti, kudreti. Bu şekilde anlıyorlar. Peki İmam Cüveyni rahmetullahi aleyh, İmam-ül harameyn yani. Ee, peki o ne diyor Gazali'nin hocası Cüveyni? Efendim diyor aslında selef meşebiyle halefinki aynı. Selef dediğimiz işte Ebu Hanifeler kuşağı yani tahavi rahmihullahın bugün okuyacağımız şekliyle olan akideleri yani onlar sıfatlarla alakalı durumlarda işte müteşabihatla alakalı durumlarda Allah'a havale ediyorlar biz diyorlar bunun keyfiyetini bilmeyiz dalmıyorlar ona peki neden dalmıyorlar hani şu ayet-i ezberlediniz Alimran İmran suresinin 1. sayfasında 7. ayet-i kerime neydi o vellezî enzele aleike'l kitâbe minhu ayâtun muhkemâtun hünne ummul kitâb ve ukhru muteşâbihât femme'llezîne fî kulûbihim zeydun fayettabi'un ma teşabeha minhu ibtidaa'u'l fitne wa ibtidaa'u ta'vili ve ma ya'lamu illa Allah ve'rrasihun fil ilmi yekulun peki şimdi o zaman efendim yani kalplerinde zev olanlar haktan meyl edenler yani meylun anil hakki bunlar neye dalıyorlar müteşabiata Allah'ın eli Allah Teala ayak kullanırsa ayak, yüzü bunlar üzerinde bir mücadele yürütüyorlar. Merkeze bunları alıyorlar ki İslam dünyasını dışarıdan gelen akımlar bunlar çerçevesinde yok etmeye bir anıforun içine aldı. Sizin cemiyetiniz var, eviniz var, hayatınız var ama insanlar, alimler, medreselerde, camilerde, halkalarda oturuyorlar bunların kavgasını veriyorlar. Peki Kur'an-ı Hakim ne buyuruyor? Fe'emmellezine fi zeygun feyettabi'una ma fitne Fitne amacıyla bunlara dal dalıyorlar. Tevil amacıyla bunlara dalıyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim gitme diyor. Oraya dalma. Teslim ol. Peki yani buradan girenler var. Hakikati bunlar üzerine bina etmek isteyenler var. E dur demeniz lazım. Selev böyle tefiz ilallah diyor. Cenab-ı Hakk'a havale ediyor. Konuşturmuyor. Konuşanları kovuyorlar. meclislerinde almıyorlar. Ama neden konuşturmuyorlar? Allah'ı tenzih etmek için. Yani Cenab-ı Hakk'ı insana, eliyle, yüzüyle, ayakla insana... Benzetmeye çalışanlara fırsat vermemek için bunu yapıyorlar Tenzih ve takdis var Peki halefin meşebinde İmam Eşari, İmam Maturudi Yani bunların anladığı şekliyle olan akidede ne var? Onda da tenzih var Onda da takdis var Yani Allah Teala'yı ya insana benzetmeyin diyor Peki Ebu Hanife'nin amacı bu değil mi? İmam Tahavi'nin amacı da bu değil mi? Yani Allah'a benzetmeyin diyor. Ey müşebbihe, ey muaddıla, ey mücessime yapmayın. Bu şirktir diyorlar. Allah insan gibi el ve ayağı olan bir varlık olamaz. Allah hadise benzemez, benzeyemez. Çünkü biri yef'aluma yeşadır, dilediğini yapandır. Wallahu ala kulli şeyin kadirdir. Ötekisi ise Allah'a muhtaç olan aciz bir varlıktır. Allah insana benzerse, Allah'ın kelamı insan sözüne benzerse o zaman insan bir noktadan sonra o Allah'ı mabud ve Rab olarak tanımaz kardeşim. Ona baş kaldırır. Şimdi o halde ikisinde de tenzih var. Yani ikisi de hem selefin meşebi hem halefin meşebi aynı yerde duruyor. Yani onlar da tevil ediyorlar. Selef tevil ediyor yeri geldiği zaman. de var. Ahmet bin Hanbel, Beyhaki'yi naklediyor. Ahmet bin Hanbel, rahimehullah, bu رَبُّكَ ayetini tevil ediyor Ahmet bin Hanbel. Bu Vahabiler diyorlar ki biz ona dayanıyoruz. Peki o ne diyor? وَجَاءَ مُرَبِّكَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَجَاءَ رَبُّكَ Rabbinin kudreti, Rabbinin gücü, Rabbinin tasarrufu o geldi diyor. E bu nedir? Bu da bir tevildir. Tevil ne demek? Bir ayeti zahir anlamından muhtemel olan başka bir anlama nakletmek. Zahir anlamından muhtemel olan başka bir anlama nakletmeye tevil diyoruz. Eğer bu bir delile dayanıyorsa sahih bir tevil oluyor. Değilse fasid. Yani şeytana ait bir tevil oluyor. Peki, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ derken, İmam Maturidi'nin, Ehli Sünnet alimlerinin delilleri var mı? Var efendim işte onları söylüyoruz. Yani lugatta şeriat da buna müsaade ediyor. Yani uygulamalara baktığınız zaman, biata, biat zamanına, Hudeybiye'ye baktığınız zaman, bütün bunlar sizi yapılan tevilin, bir sahih tevil olduğuna götürüyor. Sahih tevil. Hem Allah Teala'ya mekan isnadından, onu insana, mahluka benzetmeden de korumuş oluyorsunuz. Peki o zaman tevili ikiye ayırmalı. Hani şimdi burada tevile karşı çıktığını akşam mutala ederken görmüşsünüzdür. İmam Tahavih Rahimullah. Hangi tevile karşı çıkıyor? Efendim fasit olan tevile. Mutezilenin teviline karşı çıkıyor. Mücessimenin, müşebbihenin ifadelerine karşı çıkıyor. Çünkü selef ulemasında onlarda da tevil var. Birinde ettevilul tafsili diyoruz. Biri ettevilul icmali. Ettevilul tafsili hangisi? tevili. مَعْتُ الرِّدِينِ تَوْلِيلِي يَدُ اللّٰهِ Allah'ın gücü kuvveti diyor. Peki Tevilul icmal icmale olan Ahmed bin Hammed'deki vaca Rabbuk Rabbin geldi Allah gelir mi? Yani Allah buradan buraya geldiyse o zaman e, Allah burada değildi buradan kalktı buraya geldi olur. Yani bu nedir? İnsanlara ait bir durumdur. O halde ne diyor? Allah Teala'nın gücü ve kuvveti geldi. Efendim sonra bu hal böyle devam ediyor. Ehl-i Sünnet-i Akide'de İmam Maturid, İmam Eş'ari, Kur'an-ı Hakim'den aldıkları, telif ettikleri, tedvin ettikleri esaslar dahilinde izah ediyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra ortaya e, bu İbni Teymiye çıkıyor. İbni Teimiye vefatı 628. O geliyor, o diyor ki, efendim diyor, müşebbihede olduğu gibi Allah Teala'nın eli vardır ayağı vardır, yüzü vardır, gözü vardır vesairesi vardır bunlarla ortaya çıkıyor tabi ulemanın o dönemde ona reddiyeleri var İbni Teymi çekiliyor bir parça İbni Kayyım'la bazı öğrencileriyle ayakta kalabiliyor onun görüşleri fakat ondan sonra Muhammed bin Abdülvahhab geliyor İngiliz projesidir Vahabilik onlar geliyorlar Muhammed bin Suud onun hıs, e, yani mıdır? o da devleti kurunca işte o merkezli bir vahabilik hareketi İslam dünyasını alıyor sarıyor vahabilik hareketi yani merkezinde o var bunlar işte ayet ve hadis bize yeter diyor mezhepler reddediyorlar selefi ulemayı mahturidileri eşarileri onları ehli bid'at ehli zey olmakla itham ediyorlar ki asıl duruş, asıl anlayış onların fakat bunlar feellezine fi kulubihim zeydhum feyettabiun ma ve minhu ibtigael fitne ve ibtigae ta'bili bütün varlıklarını bunlar üzerine kurmuşlar. Gittiğiniz zaman bir hacıyla Mekke'de, Medine'de karşılaşınca bir kitap verirler. Bakın kitap içinde bu konular vardır. Yani bütün mesele bu. Ümmet İslam coğrafyası parçalanmış o halde oyun aynı Aynı yerden geliyor Nasıl sıfatlarla dışarıdan gelen zındık taife Dışarıdan gelen felsefi damar İslam dünyasını sıfatlara çekip Efendimiz Aleyhisselam'ın tartışmayın dediği Cenab-ı Hakk'ın girmeyin dediği alana çekip Cemiyeti onlar idare edecekti Fakat ulema-i İslam o çemberi yarıp parçaladı dağıttılar Şimdi ikinci bir kuşatma var bu kuşatmayı sahi akideyle aşacaksınız. Artık siz bir batıda felsefe okuyan, doğuda felsefe okuyan birisiyle oturduğunuz zaman bu meselelerin ne olduğunu, Kur'an-ı Hakim'deki her ayeti ayrıntısına varıncaya kadar mutala, müzakere etme, karşı tarafı ikna etme durumunuz var, mecburiyetiniz var, memuriyetiniz var. İşte bütün bunlar sizi böyle bir akideye götürür kardeşim diyoruz yani hangi akideye e, halefin akidesine halefin evet yani selefin akidesi hoş tamam güzel ama bugün siz bu hakikati müdafaa edebilme adına halefin yoluna yani İmam Maturidi Eşari'den sonraki yola girme durumunuz var peki efendim şimdi metne bakalım bu rüyetullah bahsin bugün derste bitirelim ve ve rü'yetu hakkun li ehli'l cenne yani ve rü'yetu hakkun li ehli'l cenne sabitun li ehli'l cenne ehli cenne rü'yetullah'a mülakı olacak rü'yetullah ile müşerref olacaklar ve rü'yetu hakkun li ehli'l cenne bi gayri ihatatin ve la yani ihata olmadan keyfiyet olmadan Peki neden ihatı olmayacak? Çünkü orada sizin şerhde de var. لَا absar, الْأَبْصَارِ اَوْهُ وَيُدْرِكُ absar. Gözler onu idrak edemez. Yani o bütün gözleri idrak ediyor. Fakat gözler لَا tudrikul absar. O zaman gözler onu idrak edemiyorsa yani bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacaksınız? E, o zaman nasıl rüye var diyeceksiniz. Gözlerle insanlar Cenab-ı Hakk'ı görecekler. Biz diyoruz ki buradaki ru'ye yani olmayacak ru'ye nedir? Ru'ye mahsusedir. Yani burada nef edilen ru'ye hususi bir ru'ye. Ha? Sınırlı bir rüye. Yoksa mutlak anlamda görmeyi bu ayet nefyetmiyor. La tudrikul absar <gülüyor> gözler onu idrak edemez demek. E bu sınırlı. Ru'ye mahsus sınırlı bir rüyayı reddetmekdir. Yoksa bütünüyle reddetmek değil. Peki nereden anlıyoruz? Neye dayanarak diyoruz ki, yani bu ayet sınırlı bir görmeyi reddediyor. Hangi ayete dayanıyoruz? Ucuhu Yevme idin nazzira ila rabbiha nazzira. Efendim bakın ayet kelimeye Kıyamet suresinde ucuhun yume idin nazzira ila rabbiha nazzira nadara ile harficeriyle kullanıldığı zaman bizzat gözle görmeyi anlatır. O halde o gün yüzler ağarmışlar. O gün yüzlerde bir parlaklık var. Neden? Çünkü Rablerine bakıyorlar. Rablerini görecekler. İlâ Rabbiha nadara. Madem ki nadara ile bizzat gözle görmeyi anlatıyor. Diyoruz ki bu ayet-i kerime eğer görmeden bahsediyorsa لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ Bu da göremez diyor. Ne diyoruz? O zaman buradaki görme sınırlı bir görme. Yi nef ediyor. Sınırlı bir görme. Erruye مَخْصُوسَ Bunun olmayacağını söylüyor. Peki hangi görme olmayacak? İhata şeklinde görme olmayacak. Yani Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olduğundan bir mekana ait varlık gibi Allah görülmez. Şuna baktığınız zaman yukarıdan sağını, solunu, önünü, arkasını görebilirsiniz. Ama Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olduğundan o ihata edilmez. O halde, tudrikuhul absar demek. Gözler onu idrak edemiyor. Yani ne yapamaz? Gözler onu idrak edemez. Efendim, onu bütün yönleriyle göremez. Bütün yönleriyle göremez. Peki, bir gayri İHaddin keyfi ye bir keyfiyetli olmayacak. Yani şurada bir masa var. Siz karşısındasınız oradan bakıyorsunuz 5 metre masayla sizin aranızda uzaklık ya da yakınlık var ya da kimi şuradan bakıyor. Kimi buradan bakıyor. Her birinizin ayrı bir duruşu var. Ama Allah'ı görürken Müslümanların böyle bir ya da Cenab-ı Hak'la bir keyfiyet münasebeti olmayacak. Keyfiye sağdan, soldan, önden, arkadan gördüğü gibi Cenab-ı Hakk'ı böyle bir pozisyon olmayacak. Bir keyfiyet olmadan yani sağdan, soldan, önden, arkadan, efendim uzaktan, yakından görme şekilleri olmadan görecekler. Neden? Çünkü Allah Teala mekandan yani siz e, ahireti dünyaya kıyas etmeyeceksiniz. Nasıl denizin altındaki yaşam şekillerini dünyaya kıyas edemiyorsunuz, balık orada yaşıyor da yerde neden yaşayamıyor demiyorsunuz, kuş orada yaşıyor da denizin dibinde neden yaşayamıyor demiyorsunuz. Neden? Çünkü oraya ayrı kanun koymuş suyun dibine, havaya, kuşa ayrı, insana Ayrı kanun koymuş Uçamıyorsun işte ama kuş Uçuyor ona o kuralı koymuş Peki yani dünyayı Ahireti dünyaya kıyas Etmeyecek Müslüman Ederseniz nasıl olacak Diyemezsin işte Rüyada gözsüz yürüyorum Nasıl diyor He? Göz yok ama görüyorsun Nereye gidiyorsun Birkaç saniyede dolaşıp geliyorsun Peki Peki Vallüyet hakl ahlı Janneti, bıgir ihattat ve kafiye, kema nataq bhi kitabu Rabbina. Hada, kema nataq bhi kitabu Rabbina, Jalla wa Allah Azze ve Celle kitabında kema nataq bhi kitabu Rabbina. Rabbimizin kitabı bunu haber verdi ifade buyurduğu gibi. Ucuhu yu me idin nazarı ila Efendim şimdi e, burada yüzler ağıracaklar. Yani yüzlerde bir parlaklık var, e, surur var. Peki neden yüzlerde surur var o gün? E, çünkü e, surur, e, mesrur olan yüzler. ila Rabbiha nazıra, rablerine bakıyorlar. Nadara ila bizzat bakmayı anlatıyor demiştik. Peki... وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا aradallahu اللّٰهُ تَعَالَى وَعَلِمُهُ yani ve مَا نَتَكَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا. Rabbimizin kitabın haber verdiği bu ayetlerin tefsiri nasıl yapacaksınız? İmam Tahavi'nin akidesi ne? Selef akidesi yani tefhid ilallah. Bunların manasını Cenab-ı Hakk'a havale ediyor. Yani biz rühyetin olacağına inanırız ama keyfiyetine nasıl olacağına girmeyiz diyor. Şimdi burada onu görüyorsunuz. Wa tefsiru wa tefsiru ha da ala teala. Allah Teala'nın murad ettiği şekildedir. Ve alimuhu şekildedir. Yani biz buraya girip dalıp da şöyle olacak demeyiz. Keyfiyetini Cenab-ı Hakk'a bırakırız. Peki ve kullu ma jaa fiha fi zalik وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال yani fehuwa sabitun كما قال ee, bu da olacak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde tahakkuk edecek yani okullu ma jae fi zalik hangi konuda ru'yetullah Rüyetullah konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sayı hadisler de onun söylediği gibidir. Onun ifade buyurduğu gibidir. Yani ifade buyurduğu gibi olacak Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ı görecekler. وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا arada. Onun manası da murad ettiği gibidir. Peki yani diyor ki biz bunlara dalmıyoruz girmiyoruz. Peki efendim şimdi birinci delilimiz ru'yetullah hangi ayet-i kerime? Ucuhun izin nazara ile rabbihe nazara. İkincisi efendim bakın o şerhinizin ikinci ikinci e, sayfasında eee 63. sayfada yani açtığınızda ikinci sayfa Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi. Lillezine ahsanul husna ve ziyade. Şimdi Husna mübtedaun muahharun. Husna cennet. Kim için cennet? Lillazina amenu. Lillazina ehsenu. İhsanda bulunan, ihsan derecesinde ibadet yapan. Neydi ihsan? En ta'budallaha taala kaenneke tarahu. Fe in lam tarahu fe innehu Yani önce mükaşefe hali. Görür gibi Allah'a ibadet etmek. Eğer göremiyorsanız murakabe hali o sizi görüyor. Sürekli murakabe altındasınız. Bu şekilde ibadet ediyorsunuz. Peki لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا Haberi mukaddem لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا Yani o e, cennet kim için? İhsan derecesinde ibadet yapanlar için. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا حُسْنَى Onlara cennet var. Bir de ne var? ve ziyade ziyade var cennet varsa cennetteki ziyade ne olur? işte o da Ruyetullah yani hadislere bakıyoruz diğer ayeti kerimelere bakıyoruz peki yine tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam El lika kelimesi bazı alimlere göre rü'ye anlamındadır yevme yelkavnehu selam peki kella innehum rabbihim yawma idhin la mahjubun Şimdi bu ayet-i kerime kafirlerden bahsediyor değil mi? Onlar engellenecekler. Kella innahum an rabbihim Ne demek? An rabbihim an ru'yati rabbihim. Bi takdiril mudaf diyoruz değil mi? Bi takdiril mudaf. Yani an rabbihim anden sonra ne takdir ediyorsunuz? Ru'ye onlar neden mahrum olacaklar? Kafirler neden engellenecekler? De. E Allah her yerde değil mi? Her yerde. O zaman neden engelleniyor bunlar? Bakıyoruz diğer ayet kelimelere Diğer ayetlerden hareketle buraya bir takdir getiriyoruz. Takdir getirmemiz gerekiyor. Mananın sahih olması için yani doğru mananın ortaya çıkması için ne diyoruz? Kella, e, kella innehum an rabbihim demek an ru'yati rabbihim yoma idhil lamahjubun Peki şimdi diyorlar ki Bakara suresinin Mutezile tabi olmaz diyor. Allah görülmez diyor. Neden? Len nu'mine leke hatta narullahe jahraten. Şimdi ee, şeyler istiyorlar ee, Yahudiler Hazreti Musa'ya diyorlar ki biz Allah'ı göreceğiz görmek istiyoruz ee, peki görebiliyor mu Yahudiler göremiyorlar peki onların göremiyor olması göremiyor olması Allah Teala'nın görülmeyecek olmasına işaret eder diyorlar Şimdi Bakara suresinin 55. ayet kerimesine bakın 8. sayfa. İz kultum ya Musa len hatta nara Allah'a cahra. İz kultum ya Musa hatırlayın diyor. Şöyle demiştiniz. Ey Musa len nu'mineleke. Musa Aleyhisselam 70 kişi yanına almıştı. Bunlar bu ümmetin en hayırlıları dedi. Ama en hayırlısı böyle işte. Ne diyorlar? Ya bu kadar mucize gördünüz hain adamlar. Ne diyorlar Musa Aleyhisselam'a? Len asla sana iman etmeyiz hatta nerallâhe cahraten açıkça Allah'ı görmeden sana inanmayız diyorlar len nu'mineleke hatta nerallâhe cahraten şimdi buraya elinizi koyun musafınızda elinizi oraya koyun şimdi Araf suresinin vecavezna diye başlayan sayfaya gelin e, 167. E, sayfe 143. ayet-i kerime. Peki şimdi, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِم۪ي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّۜ Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği vakitte oraya geliyor. Peki, 167. sayfa buldunuz. Efendim? 167. 143. ayet-i kerime. Peki velamma jaa Musa li miqatina ve kallemuhu Rabbu. Cenab-ı Musa Aleyhisselam konuşunca e, o konuşmanın etkisiyle o heyecanla ne diyor Musa Aleyhisselam? Kale Rabbi erini andur ile. Göster bana kendini. Yani erini zatek. İkinci meful mahzû. Erini andur Bakayım sana ya Rabbi, göster bana kendini. Bakayım sana. Kale len tarani beni göremezsin neyle bi aynin fani Fâni fani gözle göremezsin demek. Neden? E çünkü vucuhu yevme idin nazira ila rabbiha Ne yapıyorduk? Ey mealci kardeşim, gel buraya bakalım. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün okuyacağız, bütün. Eski alimler diyorlar ki kitabı başta talebe okurken küçük böyle küçük metin kitapları okuyorsun, değil mi? Neden? Yani biz şimdi Şerl-ı Akaid'i okumuyoruz sizler taftazani'nin. Yani dördün sınıfta onu okuyoruz ifamda, ama burada okumuyoruz. Çünkü Akaid'in sonuna geldiğiniz zaman başındaki konuları unutmayacaksınız. Hafize şeyen ve gâbet ankel eşya. Bir takım şeyler ezberleyip ötekilerini unutursa o toparlayamaz. Başta mesela İbni Abid'in ders kitabı olarak talebi okuyabilir mi? Mutala kitabıdır zaten. Neden? Küçük metinler okunur hep. Önce bir atlası görsün. fıkıh atlasını. Efendim akide atlasını. Bir görsün. Isıla atlasını. Usul atlasını. Küçük kitaplar okunur. Meseleyi anlar. Sağına, soluna, önüne, arkasına. ebad selasesine. Üç boyutuna vakıf olduktan sonra. Daha müfassal kitaplara yine. Yani şimdi. Ya bu kelam alimleri. Bunlar Kur'an-ı Hakim'in. En ince noktalarına nüfuz etmiş ya yani bu kadar ilmin yüksek olduğu zamanda bunu inkişaf etmişti. Bizim gibi böyle mel hafızdan olduğu zamanda değil, maturi değil. Her taraftan kuşatma var. Herkes ilim dolu yani hepsinde bir şeyler var. Onlarla hesaplaşarak siz onları tasfiye ediyorsunuz. E kardeşim ya biraz insaf sahibi ol. Yani benim de hatam olabilirim de, benim hocam da yanılır de. Ya senin hocan işte faille mefhulü birbirini ayıramıyor. Bu kadar aciz adamı nasıl oluyor da sen Ebu Hanife'lerin seviyesine çıkarıyorsun? İşte aşk hani böyle gözü kör ediyor değil mi? Ta bu mahrumiyet getiriyor. Bu adamlara mahkumiyet İslam'dan mahrumiyete sebep O halde önce bunları mahkumiyetten kurtarma mecburiyetimiz var. Bu kurtarma polisin suçlaya baktığı gibi değil. Doktorun elini ısıran bir ruh hastasına baktığı gibi bakmak lazım. Isırsa bile elini bu insan bunu kurtarmak lazım. Tıpkı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna diken serenlere yine Allahumme hdi kavmi fe innahum la ya'lemun deyişi gibi merhametle bakmalı. Şimdi Burada kâle rabbi erini enzur ileyk. Göster ya Rabbi, bakayım sana. Kâle <gülüyor> lentarâni. Sen beni göremezsin. Len ne ifade etmez? Tebid ifade etmez. Ne ifade eder? teki Sen göremezsin. Neyle? Bi'aynin <gülüyor> fâniye. Dünya gözüyle. Niçin? Çünkü vucuhu yevmeyizin nâzıra ilâ rabbiha nâzıra ayeti görüleceğini işaret ediyor. Bak, önemli hususlar bunlar. Hani dikkatten not edin bunları. Ucuhu yevmi izin nadira ila nazırah ila rabbihâ nadira. O zaman diyoruz ki dünyada göremez. Cenab-ı Hak devam ediyor. Velâkinun dur ilel cebel fe'in istekarra mekânehu fesevfeterâni Bak bakalım daha diyor. Daha bak. fe'in istakarra mekânehu Eğer yerinde durursa Şimdi yerinde durursa bu nedir? Mümkün olan bir şey. Dağ yerinde durabilir. Allah Teala kendisini görmeyi mümkün olan bir şeye bağladığına göre o zaman Allah'ı görmek de mümkün olur. Velakinin zul ilel cebel fe inistakar ramekanihu fesal fataran sen de beni görürsün. Peki? Fəlimma tejalla rabbuhu lil cebel jalehu dakkah ve kar musa Felamma tecellâ rabbuhu demek zâhera rabbuhu. daha tecelli edince, daha da zahir olunca ne oldu? Lilcebeli ca'alehu dekken. Dağı paramparça yaptı. E, Musa Aleyhisselam da waharra Musa sayika düşüp bayıldı. Aa, göremeyeceğini anladı şimdi dünyada göremeyeceğini anladı. Şimdi bunlar diyorlar ki Musa Aleyhisselam Efendim görmeyi istedi Cana Hakk'ı. Neden? E, konuştu içinde bir şevk oldu. Bu kadar kabul ediyorlar. Ama Musa Aleyhisselam'ın görme istemesi kendi arzusuyla değil de Yahudiler ona baskı yaptılar. Yahudiler dediler ki Allah'a görmeden iman etmiyoruz. Nerede diyorlardı? Açın hem o ayet kerimeyi, Bakara suresi 55. ayet kelime Ve iz kultum ya Musa. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ Açıkça görmeden sana inanmıyoruz dediler. Peki Musa Aleyhisselam bunlar bastırıyor Yahudiler. Musa da istiyor. Eğer caiz olmayan, meşru olmayan, şeriatın kabul etmediği bir şeyi Musa Aleyhisselam istiyorsa o zaman büyük bir günaha irtikab ediyor demektir. Yani Musa Aleyhisselam onların... Haram bir isteğini Allah'a iletebilir mi? Bunlar istiyor Ya Rabbi. Hadi göster onlara zatını. Der mi Musa Aleyhisselam? Demez. Peki delilimiz ne kardeşim? Neye göre onların gayri meşru isteğini Allah'a arz etmez diyoruz. Hemen bu e, Araf suresindeki o 167. sayfanın en üstteki, baştaki ayetine bakın. وَجَاوَزْنَا İsrail إِسْرَائِلَ Bahra. Fatou ala kovun, yakufun ala açnamil. Lhom, kallu ya Mousa jallana ilahen kemaluhu malihe. Ne diyorlar Musa Aleyhisselam'a? Kızıl denizi geçtiler. Allah Teala kurtardı onları. Karşıdalar. Şimdi orada bir kavim görmüşler. Onlar buzaya ibadet ediyorlar. Musa ne diyorlar? Kallu ya Mousa jallana ilahen kemaluhu malihe. Onların ilahları gibi bize de ilah yapıyorlar. Biz de put istiyoruz. Biz de buzağı istiyoruz. Biz de ona bu adamlar gibi yani Onlar putlarına ibadet ediyor. Biz de putlara ibadet edelim. Ne istediler Musa Aleyhisselam'dan? Put. Peki elini kaldırıp da Ya Rabbi ha bunlar put istiyor. Bunlara put gönder dedi mi? Demedi. Neden? Çünkü gayrimeşru bir istey. O halde eğer Allah'ı görme talebi var Yahudilerin. Eğer görme talebi gayri meşru olsaydı, gayri meşru olsaydı, Cenab-ı Hakk'a böyle bir taleple gider miydi? Gitmezdi. Ya o zaman bu talep Yahudiden gelmiyor. Kimden? Kendinden. Neden geliyor? Çünkü وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِم۪ي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْهِ ''Göster bana kendini.'' Yani erini zaten enzur ilek sana bakayım.'' Hani ''Bana göster.'' diyor. Eğer Musa Aleyhisselam, Yahudiler istedi onlara kendini göster deseydi ne diyecekti? Diyecekti ki e, ''Ya Rabbi kendi zatını onlara göster.'' diyecekti. Ha? ''Göster Ya Rabbi kendi zatını onlara, bana değil de onlara göster.'' diyecekti. Ama burada ne diyor? Erini bana göster en dur iley Yani demek ki peygamberler kardeşlerim mümkün olmayan bir şeyi Allah'tan istemez. Peygamberler gayri meşru bir şeyi Allah'tan istemez. Hazreti Musa Aleyhisselam Erini enzur iley diyorsa o zaman mümkün olan bir şeydir. Meşru olan bir şeydir. İşte peygamber Allah azze ve celleden meşru bir talepte bulunuyor. Cenab-ı Hak'ta da bak sağ diyor. Yani da yerinde dursa görebilecek. Mümkün olan bir şeye bağlıyor ama da yerinde durmuyor tabii. Dayanamıyor Allah Teala'nın oraya tecelli etmesine. Peki şimdi yani o zaman bütün bu deliller bize anlatıyor ki ru'yetullah olacak. Müslümanlar ru'yetullah ile müşerref olacaklar. Peki devam ediyoruz şimdi. İbareden. فوَكَمَا <gülüyor> قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَمَ أَرَادَ لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأوِّلِينَ بِأَرَائِنَ وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَوْهَاءِ بِأَهْوَائِنَ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ve resulühi ve redde ilmen mashtaba alayhi ila alimi İmam Tahavi rahimehullah قال الإمام الطحاوي yani رحمه الله لا يدخل في yani fi ru'yetillah ru'yetullah meselesinde mütaevvili ne bi ara'ina ha haliye hal müta la hal değil mi la nadkhuluden la nadkhul hal nedir Mutأولine. zil hal nedir ha Zamir müstetrinin içinde ujuban takdiri hu nhen diyoruz. Amilleri lanet kulu. Lanet kulu mutaavili ne bi ara Görüşlerimizle tevil ederek bu meseleye dalmıyoruz diyor. Yani tevil hangi teville karşı? Ettevilu tafsiliye karşı değil aslında. Ettevilul icmalii zaten yapıyorlar ama ettevilu tafsiliye de girmiyorlar. Ettevilü tafsiliye de karşı değiller. Peki burada hangi tevile karşılar? Batıl olan tevile karşılar. Batıl olan tevili kim yapıyor? Mutezile yapıyor. Nasıl yapıyor? Bakın şimdi oraya. Ayet-i Kerime'ye. <gülüyor> Ucuhu yevme izin nâdırah ilâ rabbihâ nâdırah. İla kelimesi neyin müfredi? Âlâ. Fe bi'eyy-i âlâ yarabbiküme âlâ. O zaman ne anlamına geliyor? nimet anlamına geliyor. Mutezile o ilanın üzerine tevilu muteziledin efendim ila nimet anlamında kullanıyor. Nagireyi de muntazire anlamı veriyor. O zaman anlam nasıl oluyor? Muntaziratun bi ni'meti rabbiha. Muntaziratun bi rabbiha. Rabbinin nimetini bekliyor. Yani neden onların yüzleri böyle ağırmışlar, Yüzlerinde surur var. Çünkü Naziratun bi ni'meti rabbiha yani ilah rabbiha demek ni'meti rabbiha demektir. Naziratun ni'meti rabbiha naziratun. İlaya nimet anlamı veriyorlar. Nimet anlamı nazireye ne anlam veriyorlar? Muntadira anlamı veriyorlar. Peki Efendim böyle bir anlam verirseniz ilanın yerine nimet koyarsanız bi nemeti rabbiha nazire derseniz o zaman bu Kur'an-ı hakimi tahrif olur. Bu tevil fasit bir tevil olur. Dolayısıyla İmam Tahavi rahmetullahi aleyh bu tefsire, bu tevile karşıdır. Fasit olan tevile. Çünkü bu Kur'an-ı hakimde Rabbimizin olacak dediği bir hakikati inkara mahsus bir durum. Lenet nedkhulu fi zalik mutaevvilina bi Yani biz görüşlerimizle tevil ettiğimiz halde fi zalik ru'yetullah ru'yetullah meselesine dalmıyor Bu şekilde dalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ru'yetullah olacak ama keyfiyetini Cenab-ı Hakk'a bırakıyoruz. Wa la mutawahhhimina bi ehwa'ina. Hevalarımızla da bir takım zanlarda bulunmuyoruz, ha mutahhimi Yani zanlarda bulunmuyoruz, bir ahva ine havalarımızla. Yani walla nedhul fi zalik mutahhimi bi ahva ina havalarımız, arzularımızla bir takım zanlara da dalmıyoruz. Peki neden? Şimdi geldiği cümle getirdiği cümle. Cümletun ta'liliyetun diyeceğiz buna değil mi? Mesukatun lite'alili mahsebet. Neden böyle tevillere dalmıyoruz, girmiyoruz, hevalarımıza göre anlamıyoruz? Çünkü bu akide. Akide bu iman meselesi. Onun için neydi bu ilim? Usulü din idi. Ebu Hanife ne diyordu? El fikul ekber diyordu akaide. El fikul ekber. Diğer fıkıhlara göre en büyük. Bu yoksa iman da, bu yoksa amel de makbul değil. Yani şu kadar ameliniz var ama sahih bir imanınız yoksa, Allah inancınızda problem varsa hepsi heba en menzura. Peki, fe innehu ma selime fî dinihi. Yani ma selime anil heva. Dininde hevadan kurtulamayan ha? He? Ve inne fi dini dinde havadan kurtulamaz adam. Efendim, illa man sallme Allahu Azza ve Jalla ve Rasuluhu, vurda ilm meştebha il عليه Tabi ibareyi ikmal etmeden mana vermemek lazım. Yani ben vakit daralınca bazen bölüyorum. Ee, bir daha başına gelecek kelime anlamı verecek vakit. Zayi olmasın diye. Ama siz ibareyi okurken sonuna gelmeden durup mana vermiyorsunuz. Şimdi dinde kişi heva, hevadan salim olamaz. Beladan kurtulamaz. Peki beladan kurtulmanın yolu ne? Manafiye. İlla ile istisna ediyor. Kurtulmanın dinde hevadan, dalaletten, sapıklıktan, akidede, yanlıştan kurtulmanın yolunu anlatıyor bize. Nasıl olacak? İlla men selleme lillah. İlla men selleme ilallah. Akideyi Allah'a teslim edecek. Fikri Allah'a teslim edecek. Kendini Allah'a teslim edecek. İlla men selleme lillahi azze ve celle velirresulü. Kendini Allah'a ve Resulüne teslim edecek. Allah'a ve Resulüne teslim edecek. Başka? akidesini ona havale edecek. Yani bir takım görüşle, anlayışla, düşünceyle bunu yapmayacak. Menselleme menselleme ilallah yani Allah'a havale etmeden dininde beladan, havadan kurtulamaz, salim olamaz demeyi. Allah'a teslim etmeden akideyi dinde hevadan salim olamaz. Başka kime teslim edecek? Efendim, وَلِرَسُولِهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Selleme, yani bir Allah'a havale edecek. E, radde, selleme'ye atıftır. وَرَدَّ Radde bir mağne esnede demek. İsnad edecek. Burada radde esnedi anlamında. وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ şey مَشْتَبَهَ عِلْمُهُ ilmi kendisine kapalı olan şeyi de ila alimihi Onu bilene isnat edecek Yani bir Yedullahi feuka eydihim Kapalı kaldı sana Çözemedin bunu Gidip mutezileye sorma He? Onun fasit tevili var Gidip vahabiye sorma Kime sor? Bilene sor Kim bilen? Allah Azze ve Celle Peki Kur'an-ı Hakime Bir bütün olarak bak bütün olarak Kur'an-ı Hakim sana ne diyorsa akideni onun üzerine bina et. وَرَدَّ esnede, ilme مَشْتَبَهَا عَلَيْهِ مَشْتَبَهَا عِلْمُهُ Yani kime radde ilahi şeyin neye isnat edecek? Kapalı olan o bilgi, akideyle olan bilgiyi ila alimi onu bilene kimdir o? وَهُوَ Allah Azze ve Celle diyor. Allah Azze ve Celle'ye isnat ediyorsunuz. İşte bu okuduğumuz kitaplar, yani bu notları alın, bu notları iyi kaydedemezsiniz. O zaman buradaki şu tevile girmiyoruz, bu tevile girmiyor deyince İbni Ebil İz gibi anlarsınız. O zaman Vahabiliğin Hafizanallah taşeronluğunu yapmış olur adam. Yani bu kavramlar, ıslahlar, ıslahları asırlar oluşturmuştur. Asırlarca oluşan ıslahları bir tarafa yazacaksınız, onlar üzerinde anlayacaksınız. Onun için ne diyor alimlerimiz? E la ta'khuzil-Kur'ane min mushafiyyin ve la min Kendi kendine Kur'an'ı okuyan birisinden Kur'an-ı Kerim'i alma diyor. Kendi kendine okuyandan Kur'an'ı alma. La ta'khuzil-Kur'ane min mushafiyyin. وَلَا الْحَد۪يثَ مِنْ سَحَف۪يۜ E hocası yok. Elbani gibi değil mi? Hani hadisler o zayıf, bu zayıf işte Şamil'e daha fahu sahahu diye onun görüşlerini veriyorlar. Ya bu adam hocası yok ki. Bilmez. Bir hocanın rahlesine oturup bunları okumamış. E onun için diyorlar, kendi kendine hadis okuyan bir adamla ilim alma. O ıslahlara vakıf olamaz. Sözlükte bunlar yazmaz. Dolayısıyla bazı şeyler nereden gelir? Bazı şeyler tevarüz yoluyla gelir. Bu cihetle hocaların icazeti olmuş her. Yani o hoca hakikaten bir alimden bunu almış mı? Kendi kendine kitaplardan mı almaya çalışmış? Eğer kitaplardan aldıysa e bu adam ilmine itibar edilmez. Yani neden ders var? Neden metin var? Metin demek bağ demeyi. Seninle hocayı birbirine bağlıyor bu kitap. Yani sen de bu kitaba bakıyorsun, hoca da bu kitabı şerh ediyor. İşte bu sizi bir noktada topluyor. Eğer hoca olmasa, hocalarımız olmasaydı e bu metinleri başta nasıl okuyup anlayacaktık? Nereden öğrenecektik? Hangi kavram neye tekabül ediyor? Anlamamaktan insanlar mahrum kalacaklardı. Dolayısıyla alimine havale alime istinade yani bir kitaptan alsın. Kendi kendine adam bu kitapları okusa olmaz kardeşim. Okur okur bir şeyler öğrenir. Bu mealcilerin yaptığı gibi bir tarafı yaparken bin tarafı çökertir. Sonunda çökettikleri o sütunla bugün de onu o enkazın altına alır. Efendim ve la fi'l-islam illa alâ zâhirit teslim ve'l-istislam. Burada istiare yapmış. Hani biz bunu e, belagat henüz okumamış kardeşlerimizle okuyacağımız hesaba katmadan burada istiare yaptı. Tabi şimdi istiareyi anlatmak lazım ama hani gözlerinizden fazla da Derine gitmeden bu ibareleri anlayalım gibi anlıyorum. Dolayısıyla şunu söyleyeyim burada. Madem ki kadem isnat ediyor. Vela tesbutu kade ayak diyor. Yani hissi olarak bizzat gördüğünüz bir ayaktan bahsediyor. Ayağın basacağı bir zemin olmalı. Ayak bir zemine basar. İslam da teslimiyet bildirir. Allah'a teslim olma halidir. İşte diyor ki tes buu kalemmun fil İslam İslam'da ayak ne üzerinedir İlla ala zarit teslim teslimiyetin sırtı üzerinde yani İslam'ın e, ayağı senin e, teslimiyetin sırtı üzerinde demek bütün varlığınla yani bir sırtta ayak varsa o ayağın sahibine o sırt teslim olmuştur Dolayısıyla Akidede de Allah'a teslim olacaksınız. Walateftu kademun fil İslam. Ne üzerinde ayak olur illa ala zahr zahr sırt teslimi wal istislam istislam inkiyat İnkiyat üzerinde olur diyor. Peki, fmanın ramâ ilme ma hudur ânuh ilmu. Ramâ bimâne talebe. Kim talep eder arzularsa? Femen ra'a ilme ma hudra ilme ma Kendinden men edildi. Ya sen bilemesin bunu. Ne gibi muteşabihat gibi. Fazla dalma onlara. Efendim hurufu mukatta gibi. Ee, yani kalbinde problem olanlar onlara dalıyor diyordu. Dolayısıyla Femen ra'a ilme ma hudra anhu ilmuhu hudra mun'a. Anhu yani anmen men ilmuhu İlmi kendisinden bilgisi kendisinden men edilen e, şeye e, dalan femen rame talebe kim talep ederse ilme mahzur anu ilmu bilgisi kendisinden alık olan o ilme kim meylederse kim onun peşinde koşarsa kim onu talep ederse ne olur? Ulem yak da bit teslimi fahmuhu onun fehmi teslimiyete kanaat getirmez hep müteşabi ayetlerle meşgul olursa ne olur velem yakna fehmuhu onun fehmi onun anlayışı onun idraki kanaat getirmez neye bir teslimi Allah'a teslim olmaya ya da meseleyi Allah'a havale edip Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi inanmaya o kanaat etme hep karıştırır oraları hep onlarla meşgul olur hep sıfatlar e, hep sıfatlar üzerinden e, İslam coğrafyasında çıkan kavgalar Peki Efendim Femenrahme kim e, bunu talep eder aem yakna bit teslimi fehmuhu e, Efendim Fehmide teslimiyetle kanaat ''Getirmezse getirmezse, lem yakna fahmuhu bit teslimi. Ne olur? ''Hacabahu maramuhu an khalisit tevhidi ve safil ma'rifa ve sahil ''Men şartı yeydi femen rame ve yakna'' Peki cevabı nedir? ''Hacabahu'' Ona engel olur işte kim böyle bilginin peşine, kendisinden men edilen bilginin peşine düşerse ve bir türlü teslimiyetle de ilk yetel e, kanaat etmezse, yetinmezse ne olur bu adam? Hacabuhu maramuhu, maramı مطلوبuhu. Talep ettiği o şey an <gülüyor> halis-i Halis tevhidden, safi marifetten, sahi imandan onu aradığı bu şey engeller kardeşim. sahi bir imana ulaşamaz. Ne engelliyor onu? İşte böyle müteşabi ayetlerin arkasına takılmak, onlarla meşgul olmak. Femen rame. E cevabı nedir? Hacabuhu marâmuhu. En tevhid. Burada ne var? İzafetu sıfeti ilel mevsûfi diyorsunuz değil mi? İzafetu sıfet ilel mevsûfi. Aslı nedir? Ettevhidul halis Yazın kitabınızın kenarına Ettevhidul halis Evet Ettevhidul halis Yazdık Şimdi sıfat mevsuf Dört yerde aralarında uyum olacaktı Şimdi halis kelimesi nedir? Sıfat. Değil mi? Nasıl bir tevhid? Halis, saf, katıksız, içinde şirk, olmayan bir tevhid. Ettevhidul halis. Peki buradaki ibare nasıl? Efendim ne diyor? E, an halisit tevhidi. Sıfatı başa almış. Ne yapmış? E, İzafetu sıfeti ilel mevsufi. Sıfatı mevsufuna izafe ediyor. Yani halis sıfat tevhid neydi? Mevsuf idi. Şimdi aldı efendim sıfatını mevsufuna izafe etti. Tabi bunlara mana verirken yani tevhidin halisi demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Sıfat mevsuf anlam veriyorsunuz ama mübalağa oluyor bunda. Diyorsunuz ki tevhidil halis ''Khalis ha bir tevhid.'' ve ma'rifeti es-safiyeti.'' ''Saf bir ma'rifet.'' ''Vel imani sahihi.'' ''Sahih bir iman.'' Sıfatı mevsufuna izafe ediyor. İşte bu müteşabiatın arkasına takılan bunlardan mahrum olur. Fe ''Feyetezzebü beynel kufri vel imani <tansız> vel tasliqi vel tekzibi vel iqrari vel inkari.'' muvas vasen tayehan shakeen la mu'minan musaddiqan wala jahilan mukeziban wala yasahul iman. Şimdi muvas'ı okumamız daha doğru. Ne diyor? Fe etezebzeb etezebzer muzebzabine beyne zalik. Ne demek? Tereddüt eder, gider gelir böyle. Fe etezebzer. İman durmaz bu adamda. Yani böyle hep müteşab müteşabihatın arkasına takılır, hep bunlarla uğraşırsa beynel küfri wal iman. Bir bakarsınız küfürde, bir bakarsınız imanda. Wat tasliki, wat tekdivi. Yani yeteredebde, yeteradde. Gider gelir ne arasında? Tasliki, wat tekdivi. Taslikle yalanlama Allah'ın ayetlerin ile onları yalanlama arasında. Wal ikrarı wal inkar, ikrarla inkar arasında. Peki ne olduğu halde gidip geliyor? Feyyath edebde bu muvasvasan, yani bil ahlam vehimlerle vesveselere mahkum olmuş bir adam olarak. Hep böyle vesvesel, muvasvas vesveselere mahkum olmuş. Taehen böyle şaşkın, ha? Şaken. ''Şüphelere düşmüş, le mu'minen musaddikan ne tasdik eden bir Müslüman olabilmiş, ve cahiden mukeziben ne de efendim tekzip eden bir inkarcı.'' Yani ''Bütün bunların arasında vesveselere düşmüş, ikrarla inkar, tasdikle tekzip, imanla küfür arasında giden gelen bir adam olarak'' bunları görürsünüz diyor ha fa ellezina fi kulubihim zaygun fettebi'una ma teşabeha minhu itibaga'al fitne ayet-i anlatıldığı gibi bunlardaki bu mahrumiyeti görürsünüz efendim peki ve yasahul yessahu'l imanu bi'r ru'yati li ahli daris salam limen i'tibar minhum ha bi wahmin aw ta'awalaha bifahmin id kana ta'wilu ruya wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyah bi tarki ta'wil wa luzum peki diyor ki la yasihu al-imanu bi ru'yati bi ruya kim ahli cennet neden wallahu yad'u ila Allah Darus Selam'a çağırıyor. Neresi Darus Selam? Cennet. O zaman ehli Darus Selam kimdir? Cennet ehlidir. Ve la yasihul imanü bir rüya li ehli Darus Selam. Darus ehli cennetin rü'yetullah'a imanı sahih olmaz. La yasihul imanü bir rüya li ehli Darus Selam'un ehli için e, rü'yetullah noktasında iman sahih olmaz. Kim için? لِمَنِ اَعْتَبَرَهَا بِوَهْمِينَ لِمَنِ اَعْتَبَرَهَا اَعْتَبَرَ الْرُؤْيَةِ Bu Allah'ı görmeyi, Ruyetullah'ı bir vehim olarak kabul edenin ha, imanı sahih olmaz. Peki اَوْ تَأَوْوَلَهَا بِفَهْمِينَ ya da onu bir fehimle tevil edenin e, e, ruhiyeye İmanı sahih olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde bunu kabul edecek. Şimdi Lâ yes'u hubbü'r-ru'ye li ehli daris-selâmi li men Yani cennet ehlinden vehimle ya da bir teville e, ru'yetullah'ı anlamaya çalışanların imanı sahih olmaz. Ru'yetullah imanı sahih olmaz. Ancak nasıl sahih olur? İşte onu gösteriyor. İlla biter betrik tevili ve teslim tevil hangi tevili muteziledeki tevili terk edecek ucuhu yevme izin nazira ila rabbiha nazira oradaki ila ne anlamındaydı de nimet anlamında nimet anlamı veriyordu dolayısıyla nazıraye muntazir diyordu bak bunları muzakere etmezseniz toparlayamazsınız Dersten sonra müzakere dersten önce mutlaka mutala etmemiz lazım. Peki, illa biterkit tevil yani la yasihul iman bir ruya illa biterkit tevili ve lüzumü teslim ve teslimiyetle olur efendim, ve dinur rusul, işte bütün peygamberlerin dini bu hakikat üzeredir. Yani Fasit olan tevili terk etme efendim, cana ı Hakk'a buyurduğu ifade ettiği gibi teslim olma hakikati üzerindedir diyoruz böyle anlıyorlar Peki neden izkana tevilu ruya ve tevilu kullu ma'nan yudafu ila rububiyyati terki tevil ve luzumu teslim ve alayhi dinul muslimin dedik bu ibare var mı sizin metinlerde He? Peki nerede waman lam yetevakka ve men lam yetevakka Kim waman lam yetevakka nefyen ve teşbihaha zalla ve lam usib at kim bunlar nefyden nefy Allah Teala'nın sıfatlarını nefi etmek. Allah Teala'nın sıfatlarını iptal etmekten kim kendini korumazsa men lem yetewakka men lem yestenib et teşbih elledi ve hilaful akli nakli ee, yani böyle kim akla nakle muhalif olan e, benzetmelerden eee etmez uzak durmazsa Allah Teala'nın men lem yetewakka yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını nefy etmeyen ve <mallem> teşbihe teşbihten Kendini alıkoymayan zelle, ayağı kayar, yolu da kayar, her şeyi kayıp gider onun. Mellem yetevakkanın cevabı nedir? Zelledir işte. Bu adam yok olur gider, zelle kayar bu adam. Evet, velem yusip ettenzihe, tenzih noktasında yani Cenab-ı Hakk'ı mahlukattan, mahlukattaki eksikliklerden tenzih noktasında bu adam muvafak olamaz. Neden? Fe inna rabbana celal ve ala mevsufun bi sıfatil vahdaniyyah men'utun bi nûtil fardaniyyah. Çünkü bizim Rabbimiz celal ve ala bütün vahdaniyyet sıfatlarıyla mensuptur. Onlarla bilinir. E bu adam ne yapıyor? cenab alıyor, insana, mahlukata benzetiyor. Fe innahu sayfa 70'in sayfaya gelin. Şimdi neye benzetiyor? Neyi neye benzetiyor? Başa fe innahu'l vahidul kahar. Bedu'us semavati ard. Yani Allah Teala e, kahirdir değil mi? Gücü, kuvveti her şeyi dağıtacak, yok edecek, idare edecek, sevk edecek e, şekildedir. Li mulkul yevm lillahi'l vahidil kahar. Bedu'us semavati ard. Şimdi böyle bir Allah'ı siz Neye benzetiyor müşebbihe muhattila insana benzetiyor. İşte onun için bunların ayağı kaydı, zelle, öyle musibet tenzihe taala Allahu azza ve celle anil hududi vel gayati vel arkani vel vel Allah azza ve celle hudud sınırlardan yani onun Allah azza ve celle vacibül vücuttur. Ama Cenab-ı Hak şuradadır, Cenab-ı Hak buradadır demiyoruz değil mi? O vacibül vücuttur diyoruz. Yani böyle bir e, mahdut değildir. Sınırları yoktur. Vel gaya, nihayeti de yoktur. Vacibül vücuttur. Fe eyne mâ tuvellû her yerdedir. Vel erkânî rükünleri, yönle, canipleri, efendim, tarafları da yoktur. Vel adai Allah Azze ve Celle böyle bildiğiniz şekilde azalardan, organlardan da nedir? Münezzehtir, adai. Şimdi efendim bu Vahabiler yadullahi diyor. Allah'ın eli var bak e, selefiyiz diyorlar. Peki ne diyor? İmam Tehavi vel adai bildiğiniz şekilde azalardan da Allah Azze ve Celle münezzehtir. Vel edevati, edevat aletlerden. وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّدُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِي Efendim, وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّدُّ Yani Allah Teala'yı yönler, bildiğiniz altı yön ihtiva etme o yoktur yani Cenab-ı Hakk'ın yönleri. كَسَائِرِ <Sessizlik> الْمُبْتَدَعَاتِي Muhtes varlıklar, diğer yaratıklar, varlıklar, canlılar gibi Cenab-ı Hakk'ın nesi yok? Yani göller etrafını kuşatmış değildir. allah Teala diğer varlıklar gibi, canlılar gibi kuşatılmış değil. Şimdi şurayı okuyalım. Bu dersimizi ikmal etmiş olalım. Efendim orada وَمَذْهَبُ Selef diyor. Karşı sayfada 71. وَمَذْهَبُ Selef. An yucadıq ha ve yufowuz taewilha Allah Teala, mad tenzihi an teşbih, ve la neshtğlub taewilha, bal nategdü an ma arad Allah Teala bıha hak, tariq, an tariq sevil kelimesi hem menes hem müzekker olur, onun için burada ikisi de cahizdir, hadi getiriyor, ve hadi tariq ixtar ha tıhavi, İmam Tahavi burada selefin yolunu tercih ediyor, tasdik ediyor. Fakat tevilini Allah Azze ve Celle'ye bırakıyor. Ama nasıl bırakıyor? Teşbihten onu tenzih ederek. وَلَا نَشْتَغُلُوا بِتَعْو۪يلِهَا تَعْو۪يلِهَا تَعْو۪يلِۜ Meşgul olmuyoruz. Bilakis Allah Teala nasıl murad ettiyse. بَلْنَا تَقِدُواۜ Bu şekilde inanıyoruz diyor. Peki ehl-i sünnet sonraki halef ne diyor? İşte يَذُ اللّٰهِ Efendim fe yine ma tevellü fe sema vec'hullah alal arşisteva bütün bunları tevil ediyorlar fakat neye uygun tevil ediyorlar Şer'i şerife lugata uygun münasip bir halde tevil ediyorlar Estağfirullah ve etûbiley ve elhamdülillahi rabbil alamin